Türkiye Radyoları, Türkiye Radyoları, Türkiye Radyoları, Türkiye Radyoları, Türkiye Radyoları, Perişan Efendi. Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür bir komedi programı Perişan Efendi'ler sevgili, saygılar, hormatlar. dinleyiciler Ramazan'ı idrak ettiğimiz şu günlerde Ramazan'ı sokaktaki vatandaşlarımızla konuşmak üzere İstanbul sokaklarındayız. Evet şu anda iftara tam saatlerime bakıyorum bir saat var ve bir fırın önünde pide kuyruğu görüyorum değerli dinleyenler ve hemen e, pide kuyruğundaki vatandaşlara doğru böyle yaklaşıyorum. Eee selamun aleyküm hayırlı ramazanlar. Hop oh, oh, hop oh, hop pideka kardeşim pideka geç arkaya Çölmüşen kuyruk var. o oh, beyler kuyruğa sahip çıkın ya. Araya çişmeyi almayın. Öyle mal mal bakırsız ya. Beyefendi e, ama bir dakika. E, pide için gelmedik biz. Ben e... Pide için gelmemiş. He hele bak utanmadan pide yalan konuşur. <gülüyor> Kardeşim pide için gelmediysen niye kuyruğun acırırsın he? He pide alacaksın ki kuyruğun Arkadaşlar almayın bu ne araya ya. Boşuna mı bekledik ama? <gülüyor> Allah Allah ya. A arkadaşlar beyler... Ee, bakın biz Perişan Efendi'den geliyoruz. Ramazan ile ilgili sokaktaki vatandaşlarla e, görüşüyoruz. Şimdi de pide kuyruğundakilerle e, görüşelim dedik. E, aynı, Fırat, aynı Fırat Paşa Eğit'in yaptığı Ramazan hali gibi. Bak reklamını da yaptık. Bırak mikrofonu falan ya Çimen sen yalan söylesin. Madem röportaj yapacaksın. Git kuyruğun sonunda çinenle yap. Niye kuyruğun başına gelirsin de sonunda çinenle konuşmuşsun? Niye? Bir de niye diye soruyor bu toprak başkan. Ulan niye olacak araya kaynak atıyorsun ki? Pideyi sıraya girmeden alacaksın. Almanya'nın arkadaşları bu ne e, Evet dinleyiciler ilk defa böylesini görüyoruz. Aslında haklı da sayılır. E, oruçlu oruçlu saatlerce pide kuyruğunda durunca normal. Ama biz kendisine Ramazan münasebetiyle hoşgörülü yaklaşıyor ve kendisiyle e, röportaj yapalım istiyoruz. Çünkü hakikaten ilginç bir vatandaşımız. E, beyefendi e, şöyle kuyruğa girmeden böyle tam kenardan soru sorabilir miyiz öyle yapsak? He, bakayım, bakayım bir dakika. He, Aha, tamam öyle ki... dur. Heh, tamam, tamam. sor vakit geçmiş olur. <gülüyor> e, evet dinleyenler, e, beyefendi şu anda izin verdi. Ben... Yani, dur, dur. Hele, çizgiyi geçme. Kuyruğa geçmiş olursa. E, yapmayın beyefendi. Yani herkes gördü zaten. Pide almayız biz. Merak etmeyin ya. Alırsan, alırsan. Senin gözünde çok oynaklık var. <gülüyor> e sen burada konuşturamayanla yavaş yavaş girirsen kuyruğa... ...kendini unutturursa... ...zaten bizim millet unutkan. Pat sen ki... Elinde pide nenevecidir nene, sen. Ey yavrum biz neler söyledik ey yavrum. Tamam. Eee. Eee. Tamam değerli dinleyenler işte görüyorsunuz pide kuyruğunda röportaj yapmak hakikaten zor. Madem öyle çizgiyi geçmeyelim. Ya beyler yalan mı direm Allah sen ya? Side bir şeyler diyin babacığım ya. Burada hakkı zikir eden çimserde çıkmış. Koyun çimini bakıyorsunuz siz ya? Eee peki beyefendi e, şöyle mikrofonu da çizgiye basmadan uzatalım. Peki beyefendi öncelikle hayırlı ramazanlar. Sene de hayırlı ramazanlar elim ama ayağının ucuna az tızıldat çizgiden o e, Eee oruç tutuyor musunuz? Bana ben hayır diye. Ne? Referandum. Beyefendi ben onu demiyorum. Ramazanda oruç tutuyor musunuz? Pide kuyrunda da bekliyorsunuz. Yani oruç tutuyor musunuz? Tutmuyor musunuz? Onu soruyorum ben. Orucu da bir referanduma götürdüler. Ya Allah'ım ya Rabbim. Beyefendi orucun referandumu falan gitti yok ya. Ya nereden uyduruyorsunuz ya? Oruç tutup tutmadığınızı soruyorum Ömer ben. Onlar bey altlara röportaj diyorsunuz ama aynı adama takıldınız, kaldınız bize de sorun kardeşim. Değil mi arkadaşlar ya? He aynı adamla konuşuyor ya. Şişt. Bir şey desenize ya birader. Burada hakkınızı savunuyoruz ya. Ee beyefendi herkese sormaya çalışıyoruz ama yapmayın yani. Tamam hadi size soruyorum. Buyurun. Buyurun mu? Buyurun ne ya? Buyurun diye sorum olur kardeşim ya. Hayda yani ne? Ramazan'da oruç tutmayı düşünüyor musunuz? Sana ne? Ama hem sorun diyorsunuz hem sana ne diyorsunuz. Yani beni zor durumda bırakıyorsunuz ama. Bana ne? Allah Allah ya lütfen beyler bir şey söyleyin ya bu herife. Ne biçim konuşuyor ya? Onlara ne? Beyefendi bir sıkıntınız mı var? Aha pide çıkıyor. Kur'an akli pide çıkıyor. Beyler ilerleyin. Iler... Evet dinleyenler şu anda pide çıktı. Vatandaşlar dumanı tüten pideden almaya başladılar. Vallahi gerçekten <gülüyor> harikada kokuyor yani. Ben şöyle ilerleyip pideleri de alayım. Ee, bey abim üç tane de ben alayım pide. Eyyy <gülüyor> Ömer abi gelmiş. Tabi abi al al al buyur buyur. Abi. ...mikrobu bizden çekiyor mu? Sağ ol, e, hadi e, bana eyvallah, teşekkür ederim, çok sağ olun. Hop hop hop hop! Şişt, ula, adam pideyi aldı, cidir ulan! Ulan ben dedim ama bu bizim millet unutkan değilim, çizme bana inanmıyor kardeşim! Hani almayacaksın almayacaktın sen pideleri, değil e, senin e, sıfatını! Beyefendi, ben bakayım millet böyle unutkan mıdır, değil midir diye onu bir test edeyim diye şey yaptım ya! Millet unutur ama ben unutmayayım işte, görürsen ya! Ya arkadaşlar bu iyisiz ha almayın kardeşim ara çizmeyi ya Sende bırak lan pidelerini. Eee. ya vallahi pide almayacağım diye bizi uyuttu ya azıklar pideci yiyenim niye alıyorsun sen sırada olmayanlara pide veriyorsun sen? Yok, sen, sen yok. Ya. abi ben ne yapayım kim sıradadır kim değildir ya. Lütfen sıraya girelim ayakta oturun Evet dinleyenler perişan efem olarak e, pide kuyruğunda röportaj yapmaya e, çalıştık. Artık hayırlısı olsun. Amma adamı konuşma çek çekecek almayacak onu da toplayacak başımdan. E, görüşmek üzere dinleyicilere. Ya beyefendi bir röportaj yaptırmadınız ya, ya. ya. aldığımız ya, üç ben tane ben pide. pide biz bekleyemiyoruz ki sabahtan akşama kadar işimiz Perişan FM Perişan FM, FM. Türkiye radyoları Türkiye radyoları Perişan, Perişan FM Perişan, Perişan, Perişan FM efendim. şimdi bu kadar Perişan, Perişan, Perişan FM her gün çift saatlerde Yalnızca Dünya Radyo'da yazan Ben Omer Pekin Oynayanlar Ben Omer Pekin Fırat Paşa Yiğit Teknik Yapım Ben Omer Pekin Aha dinleyin dinleyiciler <Gülüyor>